Hauz-ı ve, ve ala bakt, Allah şirketli, sabri, ve yasirli, amri, ve kavli al al geçen dersimizde cami kitabından o da biz kitabı yeni bir şekilde isimlendirecek olursak demiştik. Kitap içeriğiyle nedir? İlim talebinde menheştir. İlim talebeleri için ilim talebinde menheştir. Yani kitabın ismi de neydi? İlim talebinde toplayıcı olan bir kitap. Yani ilim talebinde yol gösterici olan, delil olan bir kitap. Geçen ilk dersimizde ne yaptık? Bir mukaddime yaptık. Ve dedi ki inşallah konuları yazarın işlediği şekilde sıraya göre anlatacağız yazar neyi anlatmış onu anlatacağız eğer biz bir şey eklersek diyeceğiz ki bu biz yazardan değil bu bizim kendi eklediğimizdir diye <gülüyor> ki neyin kitaptan olduğunu, neyin kitaptan olmaları anlaş, anlaşılsın diye ve ayrıyeten okumayı bilenler işlediğimiz yerleri evde ne yapıyorlar işlediğimiz yerleri gidip evde kitaptan okuyorlar çoğunluk yani mesela her ders takriben 20 sayfa falan gidip evde ne yapacak gidip evde okuyacak ee, birinci konumuz olarak dün kitabı anlattık, yazarı anlattık, kitabın mukaddimelerinden bahsettik birinci dersimizde. Bugün Allah kısmetlerse kitaptan ikinci dersi yapacağız. O da yazar neyle başlıyor kitabına? İlim talebinin fazileti, Kur'an-ı Kerim'de ilmin fazileti, sünnette ilmin fazileti ve selef sözlerinde ilmin fazileti diye ne yapıyor yazar? Konuya başlıyor çünkü İlme başlayacak olan insanın ilk başta ilmin ne olduğunu bilmesi lazım ki ilmin faziletini bilmesi lazım ki o ilimle ne olsun o ilime daha iyi bağlanabilsin. Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ilmin ne kadar değerli olduğunu bilmesi lazım ki o ilmin kıymetini bilsin diye yazar güzel bir şekilde ne yapmış, güzel bir şekilde kitabına başlamış kitabın başlamasına uygun olarak. İlk başta arkadaşlar yazar kitabına başlarken Kur'an-ı Kerim'den ilmin fazileti diye bir başlık açmış ve orada Kur'an-ı Kerim'den وَعَلَّمَ آدَمَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adem'e bütün isimleri yaptı? Adem'e bütün isimleri Allah subhanahu ve teala öğretti diye ilk ayetle giriş yapmış. وَعَلَّمَ آدَمَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah subhanahu ve teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Adem'e isimleri öğretmesiyle beraber Hz. Adem meleklere göre ne olmuş oldu? Hz. Adem meleklere göre alim konumuna gelmiş oldu. İşte bu ilminden dolayıdır ki Allah subhanehu ve teala melekleri ona yapmıştır? Melekleri ona secde ettirmiştir. Yani başka bir şeyden dolayı değil. Hz. Adem onlardan bir adım öne, hepsi Allah'ın kullarıydılar. Hz. Adem onlardan bir adım öne geçtiyse eğer Allah'ın ona ilk etapta ne yapmasındandı? Allah'ın ona ilk etapta Adem'e bütün isimleri öğretmesinden dolayıydı. Yine Allah bu ayetin tefsirinde 6-7 tane şey saymış ayrıyeten. Hz. Adem'in onlara... Ee, fazliyetiniz aymış. Daha sonra Allah Subhanahu ve Teala'dan hikmeta, "Ve anzele aleyke'l kitabe ve 'allemek tekun ve kana Allah Subhanahu ve Teala sana kitabı indirdi ve sana hikmeti öğretti Muhammed ve sana bilmediklerini öğretti. "Ve 'allemek ma lem tekun ve kana fadlullah alayke Allah'ın senin üzerindeki fazileti nedir? Allah'ın senin üzerindeki fazileti çok büyüktür diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allah subhanahu ve teala bilmediklerini öğretmesini Allah'ın onun üzerindeki fazileti olarak isimlendiriyor. Yani Peygamberin önceden bilmeme halini ve sonradan Allah subhanahu ve teala'nın ona öğretme halini ne diye isimlendiriyor? Allah subhanahu ve teala Allah'ın Peygamberin üzerindeki faziletinin büyüklüğüne delil olarak kullanıyor. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Ve kana اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhan ve Teala Peygamber Aleyhisselatü diyor ki وَقُلُ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا De ki ey Rabbim benim ilmimi ne yap? Benim ilmimi fazlalaştır. Hafız i̇bn Hacer ve başka alimler birçok alim şöyle bir söz söylüyor. Diyorlar ki eğer yeryüzünde ilimden daha şerefli bir şey olsaydı Allah subhanahu wa ta'ala peygamberi için ne yapardı? Peygamberi için onu istemesini isterlerdi, isterdi. Yani Allah peygambere diyor ki Rabbine dua ederken, peygamberine dua üretirken diyor ki Vakul رَبِّيْزِدْنِ اِلْمًا ilma. Deki ey Rabbim beni ne yap? Deki ki ey Rabbim beni ilim olarak çoğalt. Demek ki dünyada en şerefli ve peygambere en yakışan şey neydi? En yakışan şey ilimdi ki Allah subhanahu wa ta'ala ne yaptı? Allah subhanahu wa ta'ala peygamberine Allah'tan onu kat kat istemesini istedi. Yine aynı şekilde arkadaşlar, mesela Hz. Musa ile Hz. Hıdır'ın kısasına baktığımız zaman, öyle değil mi? Kıdır nevidir, Hz. Musa nedir? Hz. Musa ise ulul azmden bir peygamberdir. En büyük beş peygamberden bir peygamberdir. Hz. Musa, Hz. Hıdır'a ne diyordu? Her Ben sana, sana öğretileni bana öğretmen kaydıyla tabi olayım mı? Yani iki tane peygamber, bir peygamberin seviyesi diğer peygamberden çok çok daha yüksek. Biri Hz. Musa, Ulul Azm olan peygamber, öbürü ise nebilerden bir nebi, o da Hızır Aleyhisselam. İkisi de Allah katında çok değerli fakat Hz. Musa'nın değeri tabii ki Hz. Hızır'dan çok derecesi, Hz. Hızır'dan çok çok daha üstün. Fakat buna rağmen Hz. Musa ne diyor Hz. Hızır'a? "Hal ettabi'uke 'ala an tuallimeni mimma Ben sana bana sana öğretileni bana öğretmen kaydıyla sana tabi olayım Melih Hızır diye. Hazreti Hızır'dan, Hazreti Hızır'da tabi olmasını ne yapıyor? Talep ediyor Hazreti Musa. İşte bu nedir? Bu ilmin faziletidir. En yüksek derecede olan insanı dahi kendinden alt derecede olan insanı ne yapabiliyor? Tabi kılabiliyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar en meşhur ayetlerden biri yazarın da istihdilal ettiği. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketum ve ulul ilmi qâimen bil qist. Allah subhanahu wa kendi varlığına, birliğine Allah, melekler ve ilim ehli şehadet etmiştir. Allah'ın varlığına ve birliğine Allah, melekler ve ilim ehli şehadet etmiştir. Öyle değil mi? Genelde alimler ilim meselesinden bahsederken alimler için en büyük fazileti bu ayet olarak görüyorlar. Çünkü yeryüzünde Allah'ın tevhidine şehadet edenler kimlerdirler? Yeryüzünde Allah'ın tevhidine şehadet eden insanlar alimlerdirler. Alimlerdirler. Allah kendi tevhidine şahit ettirirken ben kendi tevhidime şahidim diyor. Melekler ben tevhidime şahittir ve kimler ben tevhidime şahittir? Ulul ilmi kaimen bil kıst. Yani ilim ehli benim tevhidime şahitlerdir diyor. Hiçbir şerefi olmasaydı ilmin. Yani bu saydıklarımızın hiçbir olmasaydı sadece ilim ehli yeryüzünde Allah'ın tevhidinin şahitleri olarak kalanırdı. İlim ehline şeref olarak neydi? İlim ehline şeref olarak Allah Subhanehu ve Teala'nın bu ayeti yeterli. Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman Allah Subhanehu ve Teala bilenler, bilmeyenlerin arasına ne getiriyor? Bilenle bilmeyenlerin arasına fark getiriyor. Ne farkı getiriyor Allah? Hiç bilen insanlarla bilmeyen insanlar bir olur mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Hiç bilen insanlarla bilmeyen insanlar bir olur mu? Yine ne diyor Allah? "Efemen ye'lemu enne'me unzira ileyke min rabbike'l hakku kemen huwa a'ma inma yetazekkaru ulul albab." senin üzerine Rabbinden indirileni bilenle onu bilmeyip kör olan adam arasında hiçbir eşitlik olur mu? Ne diyor Allah? "Kul hal yastavi'l a'ma vel basir zulumatu nur." görenle görmeyen hiçbir olur mu? Yani ilmi ehliyle ilim ehli olmayan Tevhid, tevhid ehli de tevhid ehli olmaya mecbur olur mu? Mümkün değil yani. Öyle değil mi? El <tuhu> yestevul a'ma, el yestevul a'ma ve el La. El-i ahire, Kur'an-ı Kerim'de bu manada ne var? Kur'an-ı Kerim'de bu manada birçok ayet var. Yani iyi olanla kötü olanı veya bilenle bilmeyenin aydınlık olanla aydınlık olmayan aydınlık nur ilimdir Kur'an-ı Kerim'de nur ilim olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Hiç bir olur mu diye. Yazar genel olarak böyle Kur'an-ı Kerim'den bu ve buna benzer mesela işte eyvelilerine <gülüyor> amenu eti'u'llaha ve eti'u'r-rasule ve emri minkum. Allah'a Rasulüne ve sizden ulül emre itaat ediniz diyor. Öyle değil mi Allah subhanadır. emri alimler ne diye tefsir etmişler? Ulul emri alimler ulema diye ve umera diye yani yöneticiler ve alimler diye tefsir etmişlerdir. Allah sadece kendisine ve peygamberine değil kendisi ve peygamberlerle beraber alim olan tabakaya da ne yapmıştır? Tefsire göre tabi alim olan tabakaya da itaati emir etmiştir. Daha sonra ee, tabi sünnetten delillere geçiyor yazar Sünnetten geçtiği deliller ne? Mesela e, ilk başta men عَمِلْ amelen, لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ Meşhur bid'at hadisi Ne diyor peygamber? Kim dinde bizim yapmadığımız bir şey yaparsa onun yapmış olduğu nedir? Onun yapmış olduğu o amel Allah katında merduttur. Onun yapmış olduğu o amel. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Onun yapmış olduğu o amel Allah katında nedir? Allah katında kabul edilmez. Şimdi o zaman insanın amelinin kabul olabilmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olması lazım. Öyle değil mi? Peki bir insan kendi yapmış olduğu amelin Peygamberin sünnetine uygun olup olmadığını nereden bilecek? İlimle bilecek. Öyle değil mi? Ya ilmehline soracak ya kendisi araştıracak bu amelin Peygamberin sünnetine uygun olup olmadığını bulabilsin. O zaman demek ki ilimsiz yapılan aynı zamanda ameller peygamberin sünnetine muvafık değildir. Veya peygamberin sünnetine muvafık olmayan ameller hepsi ilimsizdir. Ve bunlar Allah katında nedir? Ve bunlar Allah katında merdüt olamazdır. Ki bunu da Allah subhane ve teller Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de tekil ediyor peygamberin sözünü. Ne diyor? Veya peygamber Allah'ın sözünü şerh ediyor. Diyor ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُهُ رِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُ kim Rabbi ile karşılaşacağı günü umuyorsa, yani o gündeki sevabı, ecrü umuyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine amelinde de şirk koşmasın. Selef uleması bunu nasıl tefsir etmişlerdi? Demişlerdi ki, bir insan ameli sünnete uygun olacak ve amelinde ihlas olacak. Eğer ameli ihlaslı olursa, sünnete muvafık olmazsa o amel kabul olmaz. Eğer ameli sünnete muvafık olursa, sünnete uygun olursa, ihlas olmazsa o amel yine kabul olmaz. Buradan neyi anlıyorduk biz bu büyük ayetten? Bir amelin kabul olabilmesi için iki şartı vardı: Bir, ihlas. iki sünnete uygulanması. Ve yazar da burada bu hadisle neye delil getirmiş? Yazar da burada bu hadisle insan ilimsiz peygamberin sünnetini bilemez. İnsan peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini bilmediği için de öyle değil mi? Mutlaka bir yerde neye düşer? Mutlaka bir yerde sünnete mukalif hareket eder. Bu da onun amelinin boşa gitmesine sebep olur. Çünkü bu hadis için alimler ne diyorlar? İslam'ın kaidelerinden bir kaide. Men amile amelen neyse aleyhi emruna raddun. Amellerin ölçüsüdür bu hadis. Kim bir amel yaparsa, o amel bizim yaptığımız amel gibi değilse, onun ameli nedir? Men amele amelen neyse aleyhi emruna veya bizim yapmadığımızı yaparsa, onun yapmış olduğu o amel Allah katında kabul edilmez. Hadisi hem Müslüm hem Bukhari biliyorsunuz. Hz. Ayşe'den ne yapıyorlar? Hz. Ayşe'den rivayet ediyorlar. Yine aynı şekilde mesela arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين Allah kimin için dinde hayır isterse onu ne yapar? Allah kimin için dinde hayır isterse onu fakih kılar. Ve ne diyor? إنما أنا قاسم والله معتي İlmi ben dağıtırım. Allah subhanahu wa ta'ala istediğine ne yapar? İstediğine ilmi verir. وَلَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاسِلُونَ عَلَى الْحَقِّ zahirin." La zerre men khalafhum ve la men hatta yati amrullahi ve ala Diyor ki peygamber Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Ve diyor ben ilmi dağıtırım. Allah subhanahu ve taala istediğine verir. Ve benim ümmetimden kıyamete kadar hak üzerine olacak, hak üzerine savaşacak bir taife mevcut olacaktır. Ta kıyamet kopana kadar benim ümmetimden bir taife hak üzerine ne yapacaktır? Hak üzerine sabit kalacaktır. Burada neyi anlıyoruz arkadaşlar? Meşhur taifetul mansura hadisleri kıyamete kadar her asırda hani biliyorsunuz tevatür derecesinden mütevatir hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar her asırda hak yol üzerine olacak ve hak üzerine savaşacak, hakka haykıracak bir taifenin varlığından bahsediyor. Peygamber bir hadiste bu taifeyi nerede zikrediyor? Men يُرِدُ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِيمُهُ فِي Allah kimin için dinde hayır isterse, öyle değil mi? Allah onu dinde ne yapar? Allah onu dinde fakih yapar. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Sanki Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah'ın bu dinde fakih yaptığı insanlardan. Bazıları ne yapacaklar? Allah'ın dini üzerine, hak üzerine savaşacaklar. Ve hakkı insanlara kıyamete kadar ne yapacaklar? Kıyamete kadar anlatacaklar. Zaten bir tane sebep ulemasından biri ne diyor? Peygamberlere en yakın olan insanlar ikidir diyor. Peygamberlere en yakın olan insanlar ikidir. Bir, kimler? Mücahidler. Çünkü diyor mücahidler peygamberlerin getirdiği dava üzerine savaşır, peygamberlerin getirdikleri davayı ayakta tutarlar. İki, alimler onlar da peygam peygamberlerin getirdiği, mücahidlerin koruduğu davayı insanlara ulaştırırlar. Öyleyse bu dinin korunmasına iki şey nedir alimler ve mücahitler ilmiyle amel eden Rabbani olan alimler ve bunların davasını silahla destekleyen bunların davasını koruyan bunların etrafında böyle çember oluşturan öyle değil mi koruma vazifesi gören mücahitler daha sonra yine aynı şekilde mesela e, İbri Kam'ın meşhur olan e, şey var İbbri Kam'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olan من خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Kim ilim talebesi için çıkarsa o ta ki evine dönene kadar nedir? Ta ki evine dönene kadar Allah Subhanahu ve Taala'nın yolundadır. Yani sanki cihad ediyor gibi Allah yolundadır. Kim ilim talebesi için çıkarsa sanki dönene kadar Allah yolundadır. İbn-i ne diyordu bu hadiste Miftah-ı Dar-ı İlim iki kısımdır. Birinci kısım olan ilim Herkesin kendisi cihat iki kısımdır. Birinci kısım olan cihat herkesin kendisinde iştirak etmiş olduğu kılıçla ve kalkanla yapılan cihattır. Buna herkes diyor şey yapabilir. Çoğu kişi iştirak eder ve ehlinin çoğunluğu da budur zaten diyor. Yani ilim e, silahla yapılan cihadın eh şey nedir? Ehli çoktur. Yani katılabilen çoktur. İkinci cihat kısmı ise diyor neyin cihadıdır? İkinci kısım ise Bilhücceti beyan. Hüccet ve beyanla yapılan cihattır. Yani ilimle yapılan cihattır ki bu ise diyor havasın cihadıdır. Yani özel olan insanların, özel tabakanın cihadıdır. Ve bunun diyor şey çok azdır. Buna tabi olan yani kalemle, hüccetle cihaz eden insan sayısı nedir? Kalemle, hüccetle cihaz insan sayısı çok azdır diyor şey İbn Kayyum. Çünkü diyor Mekke dönemine baktığımız zaman Allah peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne diyor? Ve cahidhum bihi cihaden kebira o kafirlere karşı Kur'an'la büyük cihadı gerçekleştir. Yani kılıçla kalkanla değil, Allah Kur'an'la yapılacak olan, hüccetle yapılacak olan hücceti ikameyle yapılacak olan cihadı ne diye isimlendiriyor Allah teala? Allah teala bu cihadı büyük cihat diye ne yapıyor? Büyük cihat diye isimlendiriyor. O zaman cihat iki kısımsa Kur'an'ı Kerim'de hem kılıçla yapılan cihat hem de ne? Hem de kalemle ve ilimle yapılan cihatsa İbn-i göre ilimle yapılan cihat hem daha özel bir cihattır hem tabi olan insanların sayısı çok azdır. Ve ilimle cihaz eden insanlar toplumun özel tabakasıdır. Ve hem de aynı zamanda nedir? Ve hem de aynı zamanda iki cihazın içerisindeki en büyük cihattır. Ama kılıçla yapılan cihat kendisinden katılanın çok olduğu öyle değil mi? Amın yani am olan insanların yapmış olduğu nedir? Am olan insanların yapmış olduğu cihattır. Tabi şu sözde şuraya bir nokta, bir tembih, bir uyarı koyalım. İbn-i bu sözünü yanlış anlamayalım. Öyle değil mi? İbn-i Kayyım'ın bu sözünü İbn-i Kayyım nerede söylüyor? Bundan çok çok zaman önce söylüyor. Yani bunu alıp da kendi zamanımız için ne yapmayalım? Kullanmayalım. Bizim zamanımızda ammeten diyorum bak. Genel olarak elim cihadıyla kendini kandıran şeytanın tabileri bir de özel çok toplumun özel tabakası olan malı, mülkü, yurdu, kadını her şeyi bırakıp da dünyanın farklı yerlerinde gidip cihad eden Müslümanlar var. Asıl özel olan tabaka bunlardır. Şeytanın kendisini kandırıp bir de elimle oyaladığı genel bir tabaka var. Ha de bunun yanında gerçekten İbn-i bahsetmiş olduğu seviyede olan ilmiyle amel eden ve bu ilmini yeryüzüne ayan, tevhidi yeryüzüne yayan ve bu uğurda her türlü belayı, musibeti katlanan kimler var? Alimler var. Ha bunlar için insan diyebilir. Gerçekten bunların ilmi en büyük nedir? Bunların ilmi en büyük cihattır. Her şeyi feda etmek ve düşmanla sürekli yüz yüze olmak. Kapıların arkasından değil, düşmanla sürekli yüz yüzesin. Bunun için en büyük cihattır denilebilir. Yoksa böyle genel olarak işte bakıp daha bu piyasada var olan işte bas bas peygamberin makamını işgal edip necis kılan, kirleten peygamberin makamını, minberleri bunlar işte arimdirler demek. veya da bunlar o toplumun özel insanlarıdır demek biraz İbn-i Kayyum'un sözüyle ne yapmaktır? İbn-i sözünü katletmektir yani. Öyle değil mi? Biz İbn-i sözünü onun kendi zamanında anlamaya çalışalım. Ve yine aynı zamanda Ebu Derda'nın rivayet etmiş olduğu hadis vardı. Öyle değil mi? Menseraka tarihan yetmisu fihi ilmen sehalallahu lehu bi tarihan ila'l cenne. Kim bir yola düşerse ve bu yolda ilim talebinde bulunursa Allah Subhanahu ve Teala ne yapar? Allah Subhanahu Teala ona bu yolu onu cennete götüren bir yol kılar. Yani bu yolu ona kolaylaştırır. O ilim yolunu onu cennete götüren bir yol kılar diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُوا اَجْنِحَتَهَا, رض... لتضعوا اجنحتها لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبُ Ve diyor melekler ilim talebesinin önüne kanatlarını gererler. Ta olsun ilim talebesinin o talep ettiği şeye razı olduklarından dolayı, yani o ilme razı olduklarından ve onu sevdiklerinden dolayı ilim talebesinin önünde ne yaparlar? Kanatlarını gererler. Ve diyor ki Peygamber Vesselam, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ ف hatta ve diyor alim olan insana yerde ve gökteki her şey ne yapar yerde ve gökteki her şey istiğfar eder hatta diyor ne hatta denizdeki balıklar dahi ne yaparlar denizdeki balıklar dahi alimlere istiğfar ederler diyor ve diyor ve al -alimi, al -al ke al al al alimin abid olana ibadet eden insana olan fazileti Ayın diğer yıldızlara olan fazileti gibidir. Ve inn al-ulema a alimler peygamberlerin varisleridirler. Ve inn al-abiya elam yuvarthu ve la dirhaman. Ve inna ma yuvarthu al-ilm, fman bi Peygamberler alimler, peygamberlerin varisleridirler. Ve peygamberler hiçbir şekilde miras mal mülk, miras dinar dirhem miras bırakmamışlardır. Peygamberlerin miras bıraktığı nedir? Elimdir. Kim bu mirası alırsa muhakkak ki büyük bir fay, büyük bir has kendisine ne olmuştur, kendisine düşmüştür. Yine aynı şekilde mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın işte İdamat Aibnu Adam inqata' an husameluhu illahteler. Yani Beni Adam öldüğü zaman, insan öldüğü zaman ondan bütün şeyler kesilir, onun bütün amelleri kesilir. Artık amel defteri ne yapar? Amel defteri kapanır. Sadece üç kısım insan vardır ki bunların amel defteri kapanmaz. Bir kısım da kimdir bunlardan arkadaşlar? Bir kısım da ilmun yuntefe'u bihi. Arkasından kendisiyle faydalanılan ilim bırakan insandır. Arkasından kendisiyle faydalanılan ilim bırakan insandır. Bu insanların amel defteri olmaz? Bu insanların amel defteri hiçbir zaman kapanmaz. Bu ne gibidir mesela? Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Hayrı gösteren onu yapan gibidir. Yani insanlara hayri gösteren insan ve insanlar da bu hayri işler nerede onun ecirni o da ne yapar o da bunun ecirini alar. Nerede diyor Peygamber? Mestne fi İslam Sünneten hazneden kana alehi ecirhu ve ecir meni tabaahu vla yanqusu min ecirihim şeya. Kim İslam'da güzel bir sünnet, güzel bir amel yaparsa, insanlara güzel bir eser bırakırsa, kim bununla amel ederse diyor, kıyamete kadar adam da bunun ecirini alacaktır, kim de bunun ecirini alacaktır. Hem yapan hem de ona bunu gösteren insan ne yapacaktır? Bunun ecrini alacaktır. E şimdi siz alimlerin halini burada düşünün. Yani mesela bir hutbede, bir hutbede, bir hutbe anlatan insan eğer beş kişi bundan faydalansa, beş kişi mesela diyelim Kur'an okumaya başlarsa, tilavete başlasa, her harfinden aldığı on sevap nedir? Her harfinden aldığı on sevap o alime de geri dönüyor. Yani i̇lmin fazileti bundandır. Yani alimin derecesini bu kadar yükselten, en baştaki şey nedir? En baştaki alimin derecesini bu kadar yükselten etken budur. Yani insanlara sürekli verme noktasındadır. Ve verdikçe insanlar da bunu aldıkça böyle her mesela cuma kutluya veren bir alim düşünün. 300-400 kişinin içinden bir cuma namazında mesela 10 kişi alimin dediklerini tutsa ki oluyor da bu zaten. Bunun her hafta bunun ecrini bu şekilde ne yapın düşünün. Bir kitap yazıyorsun mesela adam kitap yazmış. Kitap 1 milyon satıyor. 1 milyon tane insan bu kitabı okuyor demektir. Bu her bir milyon insan bu kitaptan bir bir şeyle amel etse, yani bu alemin alacağını ne yapın, Bu alemin alacağı ecri ve Allah katındaki neyini, Allah katındaki derecesini artık siz düşünün. Yine aynı şekilde mesela, e, ilim nedir arkadaşlar? İlim, Peygamber'in sünnetine baktığımız zaman, ilim insanları fitneden koruyan en büyük etkendir. İlim, insanları fitneden koruyan en büyük etkendir. Peygamber Bukhari'de bir hadise ne diyor? اِنَّ min اَشْرَاتِ saati. Kıyametin şartlarındandır ki en yurfa alimu ve en yusbetel cehlu ve en yüşrabel hamru ve en yezhera el zina. Kıyametin sak alametlerindendir ki diyor peygamber aleyhissalatu vesselam ilim kaldırılır. Öyle değil mi? Ve ceh ve cehalet sabit olur. İnsanların arasında cehalet yayılır. Buna paralel olarak da ne olur? Zina çoğalır ve içki çoğalır. Demek ki neymiş zinanın ve içkinin çoğalmasına sebep ilmin kalkması, cehaletin yeryüzünde olması? Cehaletin yeryüzünde sabit olması. O zaman genel olarak insan kendi hayatından da düşünse, ilim insan nedir? İlim insanları fitnelerden koruyan şey ilimdir. Ve o zaman Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ne diyordu? İlmin yeryüzünden kaldırılışını anlatırken, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْفِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْفِضُ الْعِلْمَ بِقَبْدِ اِذَا تَخَذَ النَّاسَ رُؤُسَنْ diyor bazı insanları cahil Allah diyor eğer ilmi kaldırmak isterse alimleri toplumdan çeker alır diyor. Bak alimler toplumdan çekilip alırsa peki ne olur? Peygamber ne diyor? Bak buna paralel olarak alimlerin toplumdan kaldırılması paralel olarak insanlar cahil olan reisler edinirler. Öyle değil mi? Onlara sorarlar. Onlar da fetva verirler. Hem saparlar hem de ne yaparlar? Sapmayla beraber aynı zamanda saptırırlar diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman insanların sapmasındaki en büyük etken nedir arkadaşlar? İnsanların sapmasındaki en büyük etken Allah Subhanehu ve Teala'nın Rabbani alimleri yeryüzünden kaldırmasıdır. Evet şimdi şöyle bir nokta var. Yazar burada Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten ne yaptı? Yazar burada Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten bir takım istidlaller yaparak bir takım ayetlerden ve hadislerden delil çıkararak ilmin faziletine işaret etmiş oldu. Tabii konu bu kadar değil. Yani ilmin faziletini ilmin faziletiyle ilgili çok daha geniş açıklamalar var ki biz tekrardan açıklama yapma gereği duymuyoruz. Daha bir iki hafta önce Riyazus Salihin'de mesela Tirmizi rivayet etmiş olduğu Zübeyr bin Ebu Hübeyş hadisinde öyle değil mi? Ne yaptık? İlmin faziletine ilgi ilgi dair bayağı bir konuştuk. Yine aynı şekilde Taifet-ül Mansura'nın özellikleri derslerinde ilmin faziletiyle ilgili bir ders boyunca ne yaptık? Sadece ilmin fazileti ve bu, bu yazarın zikretmiş olduğu ve zikretmemiş olduğu birçok delilini yaptık. Birçok delilin üzerinde kelime kelime durduk. Yani daha fazla bilgi almak için veya tekrardan tekrar etmek için birincisi nerede şerh ettik? Birincisi Taifet-ül Mansura'nın özelliklerinde ilim dersinde. Herkese var zaten bilgisayarlarda. İkincisi nerede şerh ettik? İkincisi de daha geçenlerde Salihin dersinde Zil İbni Ebu Hubeishin hadisi vardı ya, ve konu min ashab Rasulullah ben sana geldim sana ne yapmak için mes, e, meslerin üzerine mes etmek meselesini sormak için geldim diyordu orada ilmin faziletini yapmıştık ilmin faziletine dair birazcık konuşmuştuk İse oradan daha fazla daha mezit bilgi tekrar tekrar etmek isteyenler oraya bakabilir daha sonra Selef alimlerinin tabi ilim hakkında çok sözü var. Yani zikredilmeyecek kadar öyle değil mi? Yani hemen hemen her alimin ilmin güzelliğini anlatan birçok sözü var. Bunların içine en güzel olanı ve her zaman zikredilmeye layık olanı kimin sözü? Alimlerin alimi, İmam Ali'nin sözü. Ne dedi İmam Ali? İlim maldan çok daha faziletidir. Çünkü insanların çoğu ya ilimin peşine koşar ya malın mülkün peşine koşar öyle değil mi? İmam Ali ikisini kıyas ediyor. Diyor, Elim maldan çok daha faziletlidir. Sen diyor, malı korursun, elim ise seni korur. Yani sen malını korumak zorundasın, peşinden düşmek zorundasın. Oysa ilim nedir? Toplumda, insanların yanında seni koruyacak olan nedir? İlimdir. Malı verdikçe azalır diyor. Malın nafakası malı azaltır. İlmi verdikçe ilim ne olur? İlmi verdikçe ilim daha fazla çoğalır diyor İmam Ali. Ve aynı şekilde diyor, mal sahipleri hepsi öldüler gittiler... Mal sahipleri hepsi öldürer gittiler ama ilim sahipleri böyle ki isimleri kendileri ölse de isimleri insanların kalbinde nedir? Isimleri insanların kalbinde diridir. Gerçekten bu söz her yani sürekli zikredilmeye layık olan bir söz ve çok güzel bir tespit. Sen malı korursun malın peşinde koşarsın ama ilim ne yapar? İlim seni korur. Sen malı verdikçe malın azalır ama ilim ne yapar? İlimi verdikçe ilmin ilim verdikçe ilim çoğalır. Ve mal sahipleri hepsi öldüler. Yani Karun bile öldü. Daha ne olsun? Öyle değil mi? Sabancı bile öldü. Mal sahipleri hepsi öldüler. Ama elin sahipleri cesetleri ölse de isimleri nedir? İsimleri insanların arasında dirilir. Bak İmam Ali diyoruz. Öyle değil mi? İmam Ali diyoruz. Hala onun ismini ne yapıyoruz? Onun ismini zikrediyoruz yani. Veya İmam Şafii diyoruz. İmam Ebu Hanife diyoruz. Ahmet diyoruz. Malik diyoruz. Allah ismine rahmet etsin. Ne demektir bu? Bu onların cesetleri ölse de ilimlerinden dolayı onların isimlerini bizim içimizde ne yapmıştır? ilimlerinden dolayı onların e, isimlerini bizim içimizde bugüne kadar diri bırakmıştır. Peki arkadaşlar bu ilimden insanların yani insanların dereceleri bu ilimden nedir? Her insanın derecesi peygamber aleyhisselatü vesselam yani insanların bu ilime karşı peygamberin getirmiş olduğu Kur'an ve Sünnet ilmine karşı insanların dereceleri nedir? İnsanların dereceleri nedir? Bunu sahih-i aleyh bir <gülüyor> hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Birinci derste de biraz değindik buna Ne diyordu? Benim misalimle Allah'ın beni gönderdiği hidayetin misaliyle Ben ne gibiyim? Bir şey gibiyim diyor Çok yağın yağmur gibiyim Yani Peygamber kendini ve kendinin getirmiş olduğu bu Kur'an ve Sünneti Çok yağmura benzetiyor Birinci kısım Bu yağmur diyor yağınca yere isabet eder Toprağa isabet eder Bir kısım toprak vardır ki diyor, tertemizdir bu elimi çeker, kendisi faydalanır ve aynı zamanda ne yapar? O çıkarır, nebat çıkarır, insanlar faydalanırlar. İkinci kısım diyor ne gibidir? Düz yani şey gibi, biraz kuru olan, düz olan şeyler gibidir. Topraklar, toprak gibidir diyor. O da suyu içine çeker diyor. İnsanlar o suyla faydalanır. Yani nebat veremez o toprak ama insanlar oradaki suyla ne yaparlar? İnsanlar oradaki suyla faydalanır. Üçüncüsü kayahandır diyor. Böyle dümdüz sert hiçbir şey almayan toprak var ya. Ne kendisi alır suyu, ne de insanlara ne yapabilir, ne de insanlara bir şey verebilir diyor. Sonra Peygamberimiz bu kısımları açıklıyor diyor. Birincisi ilmiyem alan kendisi faydalanan başkalarına faydalandıran. İkincisi ise hepsinden mahrum olan öyle değil mi? Dümdüz toprak gibi olan insandır. Alimler bunu açıklarken arkadaşlar çok güzel yorumlar var ama konuşursak bayağı uzar mesela. Yani burada anlayacağımız ne? Burada anlayacağımız nokta şu. Herkesin mertebesi Peygamberin getirmiş olduğu hidayete karşı bir değil. İlim ehli diye geçinen insanların Peygamberin getirmiş olduğu hidayete karşı mertebeleri bir değil. Birinci mertebe hem bunu almıştır. Ne demek bunu almıştır? Kendi faydalanmıştır. Kendi hayatında yaşamıştır. Hem de bunu insanlara ne yapmıştır? Hem de bunu insanlara götürüp vermiştir. Öyle değil mi? Hem kendi hem faydalanmıştır. Bu tertemiz topraktır. Bu muhakkak ki Peygamberimizin ölmüş olduğu tertemiz topraktır. İkinci kısım öleme bu suyu almıştır. Peygamberimizin hidayetini almıştır. Kendileri fazla faydalanamamıştır. Bunda fıkıh edememişlerdir ama bunları başkasına uğraştırmışlardır. Eski zamanın muhaddislerinden bazıları gibi. Bazıları diyorum ama Öyle mi? Hani bazılarında şöyle bir fikir yaygın. Hani muhaddisler fakih olmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü hadislerin çoğu nedir aynı zamanda? Muhaddislerin çoğu fakihdir. Nasıl olur yani Peygamberimizin sünnetini, hepsini kapsayan bir insan fakih olmasın, dinde anlayış sahibi olmasın. Mümkün değil böyle bir şey tabi ihlaslı olursa ve helesine dahil üzerine olursa bunun dışında silahları. Ee, ikinci kısım alim kimdir? İkinci kısım alim bu suyu kendisine alıp insanları bu suyla faydalandırandır. Peygamberimiz ne diyordu? Naddar <gülüyor> imran. Ne diyordu? Semi'a maqalati <gülüyor> Birçok diyor kendisine ulaştırılan öyle değil mi? Onu işlerinden daha şeydir. Daha şeydir yani anlayışlıdır. رُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ اِلَا مَنْ هُوَ اَفْقَحَهَ <gülüyor> مِنْهُ Birçok diyor fıkıh taşıyıcısı fıkıh kendinden daha fakih olana ne yapar? fıkhı kendinden daha fakih olana götürür. Şimdi bunlar bu alimlerdir. Yani ilim kendilerinde vardır. ilmi almışlardır fakat fıkh edememişlerdir. Yani çok böyle farklı istidlaller, farklı görüşler ortaya koyamamışlardır. Ama bu, fıkh, bu ilmi insanlara ne yapmışlardır? Bu ilmi insanlara ulaştırmışlardır. Yani gizlememişlerdir. Bunlar da aynı zamanda nedirler? Peygamberimizin övmüş olduğu insanlardır. Alimlerin yorumlarında. Üçüncü kısım ne kendisi bir şey alabilmiştir, ne de ne yapmıştır, ne de insanlara bir şey verebilmiştir. Bunlar da nedirler arkadaşlar? Ne kendisi alıp, ne de kendisi bir şey veremeyen insanlar. Bunlar da zaten yani bataklık gibi hiç kimseye öyle kendilerine faydası olmayan insanlardır. Tabi burada şöyle bir olay da var. Yani ikinci kısımda biraz tafsilata gidilebilir. İkinci kısım hangisiydi? ilmi alıp kendisi fazla fık edemeyen ama bunu başkalarına ulaştıran misali bu her zaman övlen kesim değildir yani bu her zaman övlen insan değildir eğer bunu kendisi bunu yaşıyor fakat bunda fık edemiyor sadece fazla derinleşemiyor ilminde ama başkalarına ulaştırıyor bu adam ne olmuş olur bu adam o zaman nedir bu adam o zaman ölür yani adam herkese Allah aynı zekayı vermemiş İlmi adam öğrenmiş ama gerektiği kadar ilimde derinleşememiş ama bunu insanlara bu ilmi götürmüş, ulaştırmış, üstüne düşeni yapmış, öyle değil mi? Bu övülebilir. Ama bunun yanında ilmi kendisine almış, öyle değil mi? Ve kendisi hiçbir şey anlamamış, mesela irce alimleri gibi, Allah zerre kadar asıl fikir vermemiş, hiçbir şey anlamamışlar ilimden. Bunun yanında ne yapmış? Bunun yanında bunun sapık şeklini insanlara ulaştırmış. Yani insanları izlar etmiş, bu adam da bilmez. öyle değil mi? yani kendisi sadece öğrendiğini değil de öğrendiğine yorum yaparak kendisi sapıklarını da sapıklığıyla beraber insanlara öğretmiş bu insan ne olmaz bu insan övülen kısma dahil olmaz İnnemâ biz kimden konuşuyoruz biz ilmi almış anlamadığından dolayı olduğu gibi onu almıştır onu işittiği gibi götürüp iade etmiştir insanlara işittiği gibi insanlara ulaştırmıştır bu şekil olursa her halukada bu alan övülür, öyle değil mi? Yani mesela diyelim şimdi bu ikinci kısımdaki tafsir mühim. Yani hani dediğim alimler demiş ya bu da övlen kısımdadır, öyle değil yani. Övlen kısımda olan kimdir? Övlen kısımda olan ilmi almıştır, ilminde derinleşememiştir. Bu ilmi ne diyor Peygamber? Başkasına olduğu gibi vermiştir. Yani götürüp bu ilmi başkasına vermiştir. İkinci kısım zaten Allah kendisine fehimde, akılda idrakta vermemiş. Hem de bunun ne yapıyor? Sapıklığını da beraber insanlara bu ilimle ulaştırıyor. Yani hem ilmi hem sapıklığını. Mesela ikisine örnek. Adam diyelim muhadistir. Öyle mi? Hadisi anlam, almıştır. Kendisine Allah akıl vermemiştir. Anlamamıştır hadisi. Veya eli sünnetin yoluna değil de ben benim demiştir. Yani ben benim babamın oğluyum demiştir. Kendi kafasına göre anlamaya çalışmıştır. Öyle değil mi? Bütün ümmetin selefine muhalefet etmiştir. Ve üstüne üstlük ben selefim demiştir mesela. Bu adam ne yapmıştır? Diyelim bu şekil. Hadisi almıştır, ya ben anlamıyorum fazla demiştir. Cehaletini anlamıştır. Akile de götürmüştür. Hadisi ne yapmıştır? Hadisi insanlara ulaştırmıştır. Olduğu gibi. Olur ki benden daha iyi anlayan biri çıkar anlar diye. Bu adam inşallah kısımdandır. yani kısımdandır. Bir de bunun yanında ne anlamıştır, ne Eri Sünnet'in akidesi üzerinedir. Öyle değil mi Bütün dünya da ona der baksan mürciyesin. E, mürciyesin yani dünya kadar insan der. O hem hadisi hem de haditten anlamış olduğu o habis fikirleri götürüp insanlara ulaştırmıştır. Muhakkak ki bu adam ne yapılmaz? Bu adam övülmez. Neden? Çünkü hem sapmıştır hem de kendiyle beraber insanları ne yapmıştır? Hem de kendiyle beraber insanları saptırmıştır. Üçüncü kısım insanlar zaten ne ilmi almıştır ne de kimseye bir faydası olmuştur. Bunlar da kimler gibidirler arkadaşlar? Bunlar da böyle işte sabahtan akşama kadar hayvan gibi sadece cinsel ihtiyacını, yeme içme ihtiyacını ve uyuma ihtiyacını ya da dışarıya çıkma ihtiyacını gideren insanlardır. Yani sabah kalkıp işe giden, işten eve gelip 12-11'e kadar televizyonun üstünde oturan, televizyonun önünde oturan, televizyonun önünden sonra cinsel ihtiyacını karşıladıktan sonra işte ee, helal ihtiyacını gideren, Ondan sonradan kafayı vurup yatan insanlar. Öyle değil mi? Ve hayatta başka hiçbir onları bağlayan şey olmadığı, Futbol, televizyon dışında onları bağlayan hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir ideallerinin olmadığı, hiçbir hedeflerinin, amaçlarının, gayelerinin olmadığı, Allah'ın dışındaki kainatta var olan tüm müsemmalara kul olan insanlar. Öyle değil mi? Çünkü Allah'a kul, kul olmayan insan nedir? Allah'a kul olmayan insan Allah'ın dışındaki her şeye kul olmaya mahkumdur. Öyle değil mi? Allah'a kulluğu kabul etmeyen insan Allah'ın dışında hayvanlara dahi kul olmaya nedir? Kul olmaya mahkumdur. Bir de bak ubudiyet yani Allah'a kulluk mertebesinden düştüğü zaman kainattaki bütün her şey kendini zellil etmişti Her şeye, hevasına, hevesine, mala, mülke dünyaya, kadına her şeye ne yapmıştır? Kul olmuştur. Bunlar da işte elimden her türlü mahrum olan insanlardır. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımızdan neyi anlıyoruz? Yani yazarın bize bu vermiş olduklarından İlmin faziletiyle ilgili bize yazarın anlatmış olduklarından biz neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki ilim Allah subhanahu ve teala katında çok büyük bir derece, insanı çok büyük bir dereceye ulaştırıyor. Eğer kendisinde ihlas olursa insanı çok büyük bir dereceye ne yapıyor? İnsanı çok büyük bir dereceye ulaştırıyor. Hatta Allah ilmi büyük cihat diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Ki cihat Allah subhanahu ve teala'nın yanında biliyorsunuz. Tevbe suresinde dediği gibi. Allah katındaki en büyük menzile, en büyük derece cihat olmasına rağmen Allah Kur'an'la yapılan cihadı, Kur'an'la yapılan daveti büyük cihat diye ne yapıyor? Büyük cihat diye isimlendiriyor. Ve aynı zamanda o zaman insan kendi kendine şöyle bir bakınca Allah Subhanehu ve Teala bu saymış olduğumuz bu kadar faziletle insanı faziletlendirmiş olsun, insana bu kadar imkan vermiş olsun. Yani bu işte düşünsene melekler sana kanadını gelsin, Yerde ve gökte olan her şey senin için sürekli Allah'tan istiğfarda bulunsun. Hatta balık dahi Allah'ım onu affet, Allah onu affet diye şeyin denizin altında senin için istiğfarda bulunsun öyle değil mi? Ve senin insanlara olan faziletin hem de sürekli ibadet eden insanlara olan faziletin ayın diğer yıldızlara olan fazileti gibi olsun. Ve aynı zamanda sen ne ol? Peygamberin varisi olma. Şerefine nail ol. Ondan sonra böyle bir imkan eline düşsün ve sen bu imkanı değerlendirme. Yani nasıl ki bunun derecesi bu kadar büyükse Allah Subhanahu ve Teala katında bunun şeyi de sorumluluğu da bu kadar büyük olacaktır. Ve yani İmam-ı diyor ki ahmaktır ki o insan Allah Subhanahu ve Teala kendisini ilim nimetiyle nimetlendirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala ona ilim e, e, ilimle uğraşma imkanı vermiştir. O bu vaktini uyku, yeme, içme, gezme gibi vallahi aynen böyle diyor. Uyku, yeme, gezme, içme gibi şeylerle bu vaktini ne yapar? Bu vaktini şey yapar. E, bu vaktini boşa götürür. Ama ne için olursa diyor, bu saydıklarımız ihtiyaç için olursa ayrı. Mesela uykuyla, yemekle, ihtiyaç olanla ayrı. Ama bunun yanında ise günün 8 saatini yatmakla, 8 saatini yeme içme veceyle, 8 saatini de gezmekle, muhabbetle geçiren insan, zaten gerçekten imam Nebevi dede demese, bütün akılda da, nas da, fıtrat bunun ne yapar? Bunun ahmaklığına şarit Hele bir de ilim ortamına düştükten sonra, ilmin şeyini gördükten sonra ve tabi bu kısmı ben söylüyorum size. Hani bu yazarın bize birinci ders olarak vermiş olduğu Kur'an, sünnet ve selef ulemasının sözlerinde ilmin faziletinden sonra. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz tekrardan söylüyoruz. Şeytan insana ilimden men ederken hadi gel boşver ya ilim okuma, ilim okuyup ne yapacaksın diye insana ilimden men etmez. Yani böyle bir şey beklemeyin ha. Şeytan beni kandırdığı zaman bana diyecek işte kardeşim ya gel ilim okuma. Kim ilim okumuş ne olmuş da sende. Ya sizi yeme içmeyle ya arkadaşlarınızla muhabbetle ya başkalarının işlerini halletmekle insanı bu şekilde ne yapar? İnsanı bu şekilde kandırır. Zaten yeryüzünde şeytanın insanı ilk kandırması neyle olmuştur? Şeytanın yeryüzünde insanı ilk kandırması neyle olmuştur arkadaş? İnsana sanki güzellik yapıyormuş gibi insanı kandırmıştır. Hazreti Adem'e ne diyordu? Diyor ki Hz e, hani "Allah diyor ya şu şeyden yemeyin. Bu ağaçtan yemeyin" diyordu. "Manna halku <gülüyor> min Ve Diyor ki onlara, o kardeşim Hz Adem'e diyor, bak Allah sana bu ağaçtan niye yeme dedi biliyor musun? Niye yeme dedi? Sırf ne olsun diye Sırf sen, sen melek olmayasın ve ebedi yaşamayasın diye. Ye bunu, hem melek ol ebedi yaşa. Ebedi cennette kal dedi. Bak Hazreti Adem'e demiyor, ya gel bu ağaçtan ya Allah'a isyan edelim, boş ver. Ne yapacaksın? Öyle demiyor Hazreti Adem'e. Hazreti Adem'e içinde bulunduğundan sanki daha faziletlisini gösteriyor. Daha faziletlisini gösteriyor. Ne diyor Hazreti Adem'e? Hazreti Adem'e diyor ki, gel diyor ya sen şimdi cennettesin diyor bu ağaçtan ya ebedi cennette kal diyor ve onlara yemin ediyor ben sana diyor demek ki bu fikri kafamızdan yıkalım yani kainattan masiyetin, tıskın ve fucurun en çok yayılmasındaki sebeplerden bir sebep de nedir? en çok yayılmasındaki sebeplerden bir sebep de insanoğlunun, şeytanın insanı kandırma metodunu bilmemesidir insanoğlunun babası olan Adem'in cennetten neden çıkarıldığını bilmemesidir insanoğlu zannediyor ki Şeytan sana böyle kılkış hani böyle karikatörlerde falan öyle bir şekil canlanmış artık insanların zihninde. Böyle şeytan kafasında boynuz olan böyle ateş topu, elinde böyle bir tane şey var, mızrak var. Böyle aa edip senin üstüne geliyor gibi. Gelin. Ya şimdi nedir? Toplumun fikrini yansıtır. Öyle değil mi? Kitaplarda mesela nedir? Genelde şeytan bu şekilde çizilmiştir. Öyle değil mi? O yüzden şeytan böyle değildir arkadaşlar. Şeytan ilk babamız olan adamı kandırırken asıl olan şekli güzel elbiselere bürünmüş. Evet ağzından böyle bal damlayan bir şeydir. Yani gelip sana işte ben senin için nasihat edeyim. Öyle mi? Sana içinde bulunduğunun daha faziletlisini sanki gösteriyormuş gibi Elin talebelerinin birçokun da ayağı bu noktada ne oluyor? Birçokun ayağı bu noktada kayıyor. Yani mesela diyelim şeytan senin için cemaat namazının faziletinden nasıl alıkoyabilir? koyabilir? Şöyle bir düşünelim. gelip sana şey mi diyecek? Ya arkadaşım, caminin yanından geçiyorsun. Caminin önündesin ve evde millet namaz kılacak cemaatle. Geri sana şey mi der? Ya boş ver cemaatle namaz kılıp ne yapacaksın ya? Senin hayra ihtiyacın mı var? Boş ver. Yerinde böyle mızrakla ateş topu içerisinde hadi gel kötülük yapalım falan mı diyecek sana şeytan yani? Yok. Şeytan sana ne diyecektir? Ya diyecek ki şimdi daha yarım saat sonra ikamı okunacak. Bunlar namazı geç kılacaklar. Sen namazı tam vaktinde kıl. Ezan okunur okunmaz. Öyle değil mi? Daha fazla ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en faziletli namaz nedir? Vaktinde kılınan namazdır diyecektir sana. Öyle mi? Seni bu şekilde kandıracaktır. Anlaşıldı mı? Seni bu şekilde kandıracaktır. Ne diyecekti sana? Ya namaz kılanın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Namaz kılan adam mesela Müslüman adam yani. Biliyorsun sen de biliyorsun Müslüman. Seni bu şekilde kandıracaktır. Öyle mi? Senin sende varma akileyle senin ayağını saptırmaya çalışacaktır. Yani tekrardan söylüyorum. Bu kaide zihinlerinizde böyle mukarraz olsun, yerleşmiş olsun. Öyle değil mi? Şeytan insanları ne yapmaz? Böyle Bizim toplumda anlaşıldığı gibi elinden mızrakla böyle ateş topu şeklinde gelip insanları saptırmaz. Fakat şimdi ne saptırır insanları? Böyle mis kokuları içerisinde gelir, insanı yapar, insanı saptırır. Ve insan ise her zaman daha fazla ciddisini gösteriyormuş gibi, Hazreti Adem'e yapmış olduğu gibi. Bunu var ya. Her gün kendi kendinize tekrar etseniz nedir? Her gün bu noktayı kendi kendinize tekrar etseniz yeridir. Ve demeyin bu ne? Niye sürekli bunu tekrar edecek ki kendimize? Wa masumiyeli insanu insanen illa min ketratin siyanihi. İnsan insan diye isimlendirilmesinin sebebi insanın çok unutkan olmasıdır. Nesyefe elinden geliyor insandır. Ve insan şeytanın kendisini nasıl kandırdığını unuttuğundan dolayı insan ne yapıyor? İnsan sürekli mahiyetinin içerisine düşüyor. Ne diyor Allah? Subhanallah ve la tetbeu kutuvat şeytan. Şeytanın adamlarına tabi olmayın. İnnehu <Sessizlik> aduvvul O şeytan size düşmandır. Başka bir ifade فَاتَّخِذُوهُ عَدُوهَا اِنَّهُ عَدُوهُ لَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوهَا O sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman ediniz diyor Allah subhanahu O zaman düşman edinebilmemiz için önce düşmanımızı bir tanımamız lazım. Düşmanın takdini ne yapmamız lazım? Düşmanın takdini bilmemiz lazım. Hiçbir zaman unutmayın tekrar söylüyorum. Şeytan sizi elinden mızrakla hadi gelin kötülük yapalım diye kandırmaz. Sizi her zaman içinde bulunduğunuz halden daha güzelini yaptırıyormuş gibi. Yani mesela ne? Herkesin iyilik babası hıdır siz olursunuz. Herkesin yardımcısı siz olursunuz. Nasıl? Elinden tutar senin mesela, hadi gel şuna yardım et, git buna yardım et, gel bunun işini hallet git, git buna. Ya sen ilim okuyorsun, ilminle amel etmen lazım, öyle değil mi? Ya bu, adam buna ya bu adam zorda buna yardım etmen lazım da, senin üzerinde ne var, senin üzerinde başka vacipler de var. Hani güzel bir program yaparsın, dedin, gününün üç saati insanlara yardımla geçerek. Öyle değil mi? Günde 2 saatini ben insanlara yardım edeceğim ama bütün seneni, bütün gününü, bütün aylarını, bütün vaktini derdin günümün 2 saati muhabbete gidecek. Arkadaşlarımı ziyarete gidecek. Ama günün bütün vakti muhabbet. Günün bütün vakti salonda otur, dir dir dir dir dir dir dir. Konuş. Öyle değil mi? Bu kadar olmaz. Yani her şeyde bir ölçü olmazlar. Ha bunu da ne için söylüyorum size? Kimse kırılsın diye değil. Belki bazı söylediğim sözlerden bazıları üzerine bir şeyler alınabilir. Alın. Hermes kardeşiz Müslüman Müslümanın için ne gibidir? Şeyh Hulusi bir Teymiyyah'ın dediği gibi iki el gibidir. Öyle değil mi? Bazen bu el kirlendiği zaman bu eli kazmak için şu el biraz baskı yapabilir. Yani bu eli acıtır ama bu eli ne yapar? Bu eli sonuç olarak temizler. Ve eğer birbirimizden nasihat ediyorsak bu nasihat neden dolayıdır? Bu nasihat birbirimizi sevdiğimizden dolayıdır. Eğer birbirimiz için başımıza ağırtıyorsak, birbirimiz için boğaz patlatıyorsak, bu birbirimizi sevdiğimizden ve daha hayrın üzerinde daha fazla diye bir بِهُوَ تَعَوَنُوا Alel bir ve takva. Takva ve iyilik üzerinde ne yapınız? Yardımlaşınız. Bunu bu baptan anlayın yani. Yoksa kimse özel bir sebepten dolayı işte milletin kusurunu zikrediyorum diye anlamasın. Üstü kapalı da olsa. Buraya kadar neyi anladık arkadaşlar? Ilmin Kur'an-ı fazileti, ilmin sünnette fazileti. Öyle mi? mi? Ondan sonra başka ilmin sebep ölemasının yanında işte bir bap açtı yazar selef ulemasının yanında ilmin faziletini bize anlattı. Peki arkadaşlar, devam edelim mi yoksa bırakalım mı burada? Edelim mi? Peki ilim kaç kaç kısımdır? 3 kaç? Geliyorum. Geliyorum. Peki ilim kaça ayrılır? 3 İlim iki kısımdır. <gülüyor> Herkesin üzerine vacip olan yani farzla aynı olan ilimler bir de farzı kifaye olan ilimler. Öyle değil mi? Tabi İsa'cığım ilmi böyle öğrendik. İlk başta ilmin hükmü nedir arkadaşlar? İlk başta ilmin hükmü nedir? Bunu anlayalım. İlk başta ilmin hükmü nedir? İlk başta ilmin hükmü ilim vaciptir. Öyle değil mi? Nasıl ilim vaciptir? İlim şu şekilde vaciptir. İlim talebi vaciptir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadiste ne diyor? Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimen İlim talebi her Müslüman ve Müslüman kadın için nedir? Müslüman kadın için farzdır diyordur Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Öyle mi? İlim talebi her Müslüman için ve Müslüman kadın için farzdır. Ve Allah S.W.T. Kur'an'ı kendine diyor ki İlim ehline sorun, Eğer bilmiyorsanız işi gidin ne yapın ehline sorun diyerek emir sigatıyla sormayı, öğrenmeyi ne yapıyor da Allah S.W.T. bizim üzerimize vacip buluyordur. Peki o zaman bu vacip olan ilim. Herkesin üzerinde vacip olan ilim. Yani herkes bunu aynı seviyede mi? Bütün ilmi mi öğrenecek? Yoksa insan öğrenmesi gereken ve öğrenirse iyi olan ve öğrenmemesi gereken ilimler mi vardır? Bu da çok önemli. Yani ne öğreneceğiz? Tam ilim talebesi vaciptir. İlmi talep etmek lazımdır. Fakat biz ne öğreneceğiz diye ilim iki kısmı ayrılıyor arkadaşlar. Bir, fazla aynı olan ilimler. iki fazla kifaya olan ilimler. Bir, fazla aynı olan ilimler. İki, farz ve kifaya olan ilimler. Farzla aynı olan ilimler de nedir? Fazla aynı olan ilimler, herkesin bilmekle yükümlü olduğu, herkesin bilmekle yükümlü olduğu ve cehaletinin hiçbir şekilde düşünülemeyeceği ilimlerdir. Ve cehaletinin hiçbir şekilde düşünülmeyeceği ilimlerdir. Ne gibi? Tevhid. Öyle değil mi? Namaz, oruç, zekat, hac. Öyle değil mi? Yani insanların üzerinden farz olan Eda fazla farz olan ilimler ne nedir? İnsanların üzerinde farzla aynı olan. Herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimlerdir. Yani kuluk çağına erdikten sonra hiç kimsenin cehaletiyle yani kendi kendinden katlı olarak öğrenmezse kimsenin cehaletiyle mazur görünmeye şeylerdir. İkinci ne nedir? İkinci kısım sahip farz-ı kifaya olan ilimlerdir. Farz-ı kifaya elimler ne gibidir? Farz-ı kifaya olan elimler ümmetin hepsinin muhatap olduğu fakat bazısını yapınca bazısından günahın düşeceği nelerdir? Bazısından günahın düşeceği elinlerdir. Bunlar da ne gibidir mesela? Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i hafz etmek. Yani bir bellere aslında herkese Kur'an'ın hafızı nedir? Herkes Kur'an'ın hafızla, Allah subhanahu wa ta'la herkese mükellef tutmuştur. Ama bazıları ezberledi mi diğerlerinden ne olur? Diğerlerinden günah düşer. O farz-ı kifaya derken yanlış anlama. Bizim işimiz de kim yaparsa yapsın, meselesi değil. Bütün hepsi tergelerse Kur'an-ı Kerim'in hafızını, hepsi beraber ne olurlar? Günahkar olurlar. Cenaze namazı gibiyiz. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani bütün ümmet, cenaze namazı kılmakla mükelleftirler. O bellede yaşayanlar, biri öldüğü zaman bazıları yaptı mı diğerlerine mükellefiyetli olur mükellefiyet diğerlerinden kalkar gider yani i̇şte bunlar nedir bunlar fazla aynı ve fazla kifaza fazla kifaya ilimlerdir alimlerin takdiminde bu var arkadaşlar eski alimlerin kitaplarında fazla aynı ve fazla kifaya diye ilimleri iki ayırmışlar ilk başta kim gibi faiklerin imamı İmam-ı şafey gibi öyle değil mi Vakihlerin İmamı, İmam-ı Şafi'yi meşhur kitabında, ilk usul kitabı olan Risale'de ilmi kaç kısma ayırıyor? elimi iki kısma ayırıyor. Bir aynı olan ilimler akıllandıktan sonra diyor, bariq olduktan sonra insan kesinlikle cahaleti düşünülemeyecek olan ilimlerdir, şeylerdir bunlar diyor. İl-Muhamme diye isimlendiriyor. Herkesi ilgilendiren ilim diye isimlendiriyor. O da neyi zikrediyor? Namaz, oruç, zekat vesaire vesaire vesaire bunları zikrediyor ve diyor bunlar yani malum mündeni bir zorunluluk. Hacet bilmek zorunda olduğu şer'i namaz doğru da o tertibi hiç tabii. Namaz oruç zeka falan diyor. Bunlar diyor nedir? fazla aynı olan ilimler. Bu fazla aynı olan ilimlerde diyor cehaletle ul hata diye bir şey düşün yani olamaz. Cehalet, tevil, hata diye bir şey ne olamaz? Cehaletle ul hata diye bir şey olamaz. Ve farzı kifaya ilimlerinde diyor ilmun hasse hata olan ilimlerde diyor ne gibi hata olan ilimlerdir diyor bu da Kası olan elinlerden nedir? nedir? Bazılarını bilmekle mükellef olup bazıları bildiği zaman diğerlerinden günahın düşeceği. Buna da cihadı örnek veriyor. Hani cihaz tarak, cihaz, cihaz, e, şey saldırı cihadı olursa öyle değil mi? Bu cihaz sadece kifayedir. Bazıları yaptır mı bazılarından günah olur? Bazılarından günah düşmüş olur. Şimdi İmam Şafii'nin bu sözünü izlediğimiz zaman seleb ulamasının içerisinde ilmin iki ayrıldığını ne yapıyoruz? İlmin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Nedir ilmin ikiye ayrılması arkadaşlar? Bir, farz aynı olan e, ilimler, herkesin bilmekle yükümlü olduğu, iki, fazla şifaya. Yine İmam şafii'nin sözünde çok güzel bir nokta var, çok güzel bir nokta var, aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Herkesin bilmekle yükümlü olduğu, herkesin farz-ı aynı, üzerine farz aynı olan şeylerle tevül, hata ne olmaz? Tevül ve hata olmaz veya da cehalet diye bir şey olmaz. Yani mesela namaz her mükellefin üzerine nedir? Her mükellefin üzerinde farz aynıdır, öyle değil mi? Biri de, de ki, namazı ben iştihad ediyorum ki namaz dört bakış kılacak. Bu adamın iştihadı geçerli midir? Bu adamın iştihadı ne nedir? Geçerli değildir. Neden başörtüsü. Her kadının üzerine örtü, başörtü. Her kadının icab, her kadının üzerine nedir? Tesettür. Her kadının üzerine farz aynıdır. ayındır. O zaman ve ma'lûmine dini bidarûredir. Herkesin dinde yani zorunlu olarak bilmesi gereken Allah'ın farz kılmış olduğu nedir? Başörtüsüdür. Başörtüsü meselesine faka tevil iştiyat diye bir şey söz konusu olamaz. Yani zındığın biri dinini papazlara, kiliselere satmış adamın biri çıkıp derse, başörtüsü fıkhî meselelerdendir. Başörtüsü İslam'ın asli meselelerinden değildir. Öyle değil mi? Maslahat için bazen başörtüsü terk edilebilir derse, bu adamın sözünde nedir? İmam Şafii'nin sözüyle bu zındığın sözünde ne yoktur? Tevil, iştiyat, faka diye ben söylemiyorum. bunu İmam Şafii söylüyor. Tevil, iştiyat, faka ne olacak? Tevil i iştiyat hata, bu tür durumlarda tevhül-i iştiyat hata olamaz. Ve, bu söz insan ne yapar? Bu söz insanı dinden çıkarır. Çünkü kendisini ilim ehli olarak iddia eden ve milyonlarca insanın başına geçen bir insanın Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayetler haberinin olmaması öyle değil mi? Ve kendisini muhaddis diye geçinen, öyle değil mi? Hadisçi diye geçinen bir insanın sünnetteki başörtüsüyle ilgili meselelerden veya da tesettür diyelim, başörtüsü demeyelim de tesettür diyelim, haberinin olmaması mümkün değildir. Burada yine bir noktaya da yeri gelmişken değinelim. Yeri gelmişken değinelim yani bizden olsun. İsimlendirmelerin, isimlendirmelerin insanların yaşantılarında çok büyük etkileri var. Öyle değil mi? Mesela Kur'an İslam ve Sünnet'e gelen bir kavramın ismine başka bir isim yüklemek insanları ne yapıyor? İnsanları saptırıyor. Öyle mi? Öyle değil mi? Ne gibi mesela? O Ubudiyet gibi. Yani ubudiyet kelimesini insanlar saptırınca sadece namaz, oruç deyince öyle mi? İbadetten neden namazı orucu anlayacağı insanlar hakimiyeti Allah'tan başkasına veriyor. Allah'tan başkasına şirk koşuyor. Mesela oy veriyor. işte seçimlere giriyor. Allah'tan başkasına şirk koşuyor. Allah'a şirk koşuyor. Ama bunun obudiyet olduğunu bilmiyor. İbadeti Allah'tan başkasına yaptığını bilmiyor. O zaman ne diyor ki? İbadet sadece nedir? İbadet namazdır oruçtur. Bunu gibi başörtüsü arkadaşlar. İslam'da bunun adı nedir? İslam'da bunun adı icaptır ve tesettürdür. Kadının ne yapması? Kadının örtülmesi. Veya kadının ne yapması? Kadının kendisini insanlardan perdelemesi demektir. İslam'ın buna getirmiş olduğu isim nedir? İslam'ın buna getirmiş olduğu isim budur. İnsanlar buna başörtüsü deyince, bak iyi bine, Baş başörtüsü deyince tesettür sadece ne oldu? Tesettür sadece başörtüsü oldu. Anladın? İsimlendirmenin insanların üzerindeki etkisinde bakın. Yani tesettürdür İslam'da hicab. Hicab ne demektir? ''Hicab hacebehu'' yani bir şeyi bir şeyin önünden engellemek. Mesela ben şu anda, şunu kendi önüme koyunca ''Hacab Yani yüzümüz sizden ne yaptık? Kerdeledim. sizleri görmüyorsunuz artık. Öyle değil mi? Hicab'da en ki kadını kendisine harap olanlardan ne yapmazdık? perdelemesidir Kendini göstermemesidir. Ama insanlar İslam'daki Kuran ve Sünnet'teki bu büyük müesseseye baş öyküsü deyince Öyle değil mi? Ne olur tesettür? Tesettür başörtüsünden ibaret olur. Yani kot pantolon giyip başörtüsü takabilirsiniz. Öyle değil mi? Ondan sonra dar dar elbiseler giyip başörtüsü takabilirsiniz. Başörtüsü takıp sürebilirsiniz. Başörtüsü baş takıp ne yapabilirsiniz mesela? makyaj yapabilirsiniz. Başörtüsü takıp bir erkekle beraber sokaklarda gezebilirsiniz. Ellerle -el kol kola göz göze daha daha da ileri boyutlara iş taşıya bilirsin neden? Çünkü kasıt nedir? Kur'an-ı Kerim'de başörtmekti sadece. Başörtmekse ben de başı öptüm. Anladınız mı? O da Kur'an'da baş örtüsü diye bir tanım yoktur. Hijab vardır. Hijab ne de kadının kendisini kendine haram olanlardan ne yapmasıdır? Perdelemesidir. Anlaşıldı mı? Yani yeri gelmişken bahsedelim dedik. <gülüyor> ve yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu e, bazı alimler fazla aynı ve fazla kipa olan elimleri nasıl ayırmışlardır? Mesela bin Hazm gibi fazla aynı ilmi iki kısma ayırmıştır. Herkesin her zaman bilmek zorunda olduğu. Herkesin her zaman bilmek zorunda olduğu şehadet manası, tevhid, oruç, zekat, pardon şehadet, namaz, oruç gibi bir de yeri gelince herkesin bilmek zorunda olduğu. Bak yeri gelince herkesin bilmek zorunda olduğu. Adamın malı diyor nisab miktarına ulaşırsa zekatı bilmek zorundadır. Fazla aynı olur. Adam hacca gitmek için azık ve şey binek vurursa kendine nedir? Bunun üzerine artık hac ilmini bilmesi nedir? Hac ilmini bilmesi nedir? Vacip olur. Yani farz-ı kifaya ilimleri ne yapıyor? Farz-ı ayn ilimleri iki kısma ayırıyor. Bir, her an ilminin bizim yanımızda mevzu olması gereken. iki şartları oluştuğu zaman ilminin bizim yanımızda bu ibni hazmın ihkamda yapmış olduğu şey, ihkamda yapmış olduğu ilme tanım. Bir de farz-ı kifaya ilimler yani herkesin yapmakla mükellef olmadığı ve bütün ümmetin aslında mükellef olduğu ama bazıları yaptığı zaman günahın diğerlerinden ne olduğu, günahın diğerlerinden düştüğü isimler diye. Bunun yanında yani bu tür şeyler çok arkadaşlar. İbn Abdülber yapıyor. İhya ölüminde İmam Gazali yapıyor. Öyle değil mi? Hattabi el fakih ve mutafakhi yapıyor. Yani ilmi kısımlara ayırmak. İmam Nevevi mecmuata yapıyor. Hepsini ayrı ayrı zikretmeye gerek yok. Hepsini sözün içeriği genel olarak ne? Hepsinin sözünün içeriği aynı noktaya dönüyor. Birinci ayrımı anladık değil mi? İlim, ilim farzı aynı, farzı kifaya diye ikiye ayrılır. Bu kimin ayrılmasıydı? İmam Şafii'nin ayrılmasıydı Risale'de. İki İbni da aynı şekilde ilmi farzı aynı, farzı şifaya diye iki kısma ayrılıyor. Fakat ne yapıyordu? İlmi farzı aynı da iki kısmı ayrılıyordu. Diyordu ki bir, herkesin her an ilminin yanında mevcud olması gereken iki, şartlar yerine geldiği zaman işte, zekat gibi haç gibi insanın öğrenmesi gereken diyordu. Bu şekilde bir tanım yapıyordu. Bir de İmam nevi'nin necmun mukaddimesinde yapmış olduğu tanım var. O da ne arkadaşlar? O da ilmi üç kısma ayırıyordu. Farz aynı olan ilimler. Farz ikfa'ya olan ilimler. Bir de nafile olan ilimler. Bir de nafile olan ilimler. Farz aynı ilimler bahsetmiş olduğumuz ilimler. Namaz, defa, zekat, oruç. Yani bunlara erkeklerin üzerinden fazla olan şeyler. Kadının başörtüsünü bilmesi mesela. Farz-ı olan ilimler de, dediğimiz gibi, cenaze namazı gibi, işte cihaz, saldırı cihadı gibi, ilan-ı anhelehi. E, nafile ilimlerden neyi kast ediyor? 112. Yok, nafile ilimlerden kast insanların ilimde derinleşmesi. Anladın? Yani artık ilimlerde tebahhur etmek, ilimlerde del, derinleşmek, denizleşmek. Yani mesela normalde e, sen diyelim farz-ı olarak Kur'an-ı Kerim'i bilecek bazıları. Anladın? Bu, bu mecburi olan. Ama bir de sen Kur'an'da derinleşirsin. Öyle değil mi? Tefsir yazarsın mesela. Yani böyle tam Kur'anî kelam mütemekkin olursun. Bu artık neye giriyor? Nafireye giriyor. Allah kimi bunda ne yaparsa, Allah kimi bunda artık başarılı kılarsa. Bunlar böyle özet olarak ne arkadaşlar? Bu ikinci dersimizde bu mübarek alimin mübarek kitabından olan Özanüke Allah Teala kitabından ikinci dersimizi yapmış olduk. İkinci dersimiz ne içeriyordu? İlmin Kur'an'da fazileti, sünnete fazileti. Öyle değil mi? E, selaf ulamalarının yanında ilmin fazileti Ve ilm nedir? İlim, ilim öğrenmenin e, İlim talebenin hükmü neydi? Vaciptir Alimler ilim öğrenmek ne diyorlardı? Vaciptir. İki delille Talabül ilmi farizatun Ala kulli muslimin ve muslime İbn-i rivayet ediyordu Hazreti Enes'ten Bütün yolları zayıf hadisin İmam Suyuti bütün yollarıyla hadise ne diyordu? Hadise sahih diyordu. Bir de Seselü ve ehle zikriyum kuntum la te'alemun Eğer bilmiyorsanız işi gidin kime sorun? İşi gidin ehlinden sorun. İkinci olarak dedik peki tamam ilim talebi herkesin üzerine vacip. Peki bu vacip yani İslam'da vacip ikiye ayırılıyor. Kifayı olan bir de ayni olan. Ayni neydi? Herkesin bilmek zorunda olduğu. Kifayı bazıları bilince kafi geldi mesela. Yeterli geldi. Herkese mi tüm ilmi öğrenmek vaciptir dedik. Yok dedik. Alimler ilmi kaç kısmı ayırıyordu? İki kısmı ayırıyordu. Bir farz-ı ayn ilimler. iki farz-ı olan ilimler. Veya işte i̇bn Hazm'in yaptığı gibi farz-ı ayn farz-ı ayn el-amd, farz-ı ayn el farz ve farz-ı kifaya veya imam Nebevi'nin yaptığı gibi farz-ı farz kifaya bir de nafili olan ilimler gibi. Buraya kadar sorusu olan var mı? Dünyavi ilmin hükmü ne? Dünyavi ilmin. ilmin, yani dünyavi ilmin hükmü normalde eğer dünyavi ilim dini veya dünya masrahatlarından birini gerçekleştirmek içinse yine bazılarının üzerine ne olur? Bütün ümmet bununla mukatapsız. Ama bazıları yaptığın bazılarından günah düşer. Ne gibi? Tıp gibi mesela. Tıp ilmi, eğer bir toplumda tıpçı olmadı mı ne olur? İnsanlar helak olurlar. Öyle değil mi? O zaman tıp ilmi bütün ürünler tıp öğrenmekle mükelleftir. Ama bazıları tıp öğrendi mi ne yapar? Bazıları tıp öğrendi mi diğerlerinden tıp düşmüş olur. Veyahut da mesela kadın hastalandığı zaman doktora götürüyoruz. Kadın doktor lazım. O zaman bütün kadınlar tıp öğrenmekle mükelleftir. Ama bazıları yaptığı zaman ne olur? Bazıları yaptığı zaman diğerlerinden bunun sorumluluğu düşer. Örneğin mesela diyelim kimya gibi. İşte kafirlerle savaşmak için bomba, silah sanayide, kimya, fizik bunlar matematik bunlar çok önemli. Öyle değil mi? Normalde bunlar farz-ı ama bazen farz-ı aynı olur. Normalde bunlar farz-ı ama bazen farz-ı aynı olur. Yani mesela diyelim cihat edeceğiz. Mefhul cihaz edeceğiz. Bize kimyacı lazım. Anladın? Bomba yapmak için bize. bu zaman kimyacıların yani bu zaman kimya öğrenmek ne olur? Kimya öğrenmek, orada, yani bu işe ehil olanların üzerinde farz aynı olur. Neden? Çünkü bir vacibin, bir farzın kendisiyle tamamlandığı da ne hükmü alır? Fars hükmü alır. Eğer bir farz, yani tamamlanmak için eksiklik varsa, bir şey bekliyorsa, o eksiklik onu dolduracak olan taş da ne olmuş olur? farz olmuş olur. İslam'da haram onlara geleceğiz zaten. Yani onları anlatacağız inşallah. Ne, ne, ne öğrenebiliriz, ne öğrenemeyiz diye. Felsefe gibi, kelam gibi, öyle değil mi? Felsefenin ve kelamın seir gibi. Felsefenin ve kelamın haram olduğunu öğrenmek istiyorsanız İmam Gazali'nin İhya Ulumi dininin ilim babına gidin bakın. Orada Selef'in kendi kelamcı olduğundan söylüyorum. Selef'in ambetül ulemasından İmam Şafii'den, Malik'ten, Ahmet'ten, Ebu Hanife'den Hepsinin kelamın haram olduğuna dair ittifak ettiğini ne yapıyor? İttifak ettiğini İmam Gazali orada belirtiyor. İhya, ölüm, ilim babı. Birinci cilt. Biri ne yapabilirsiniz? Gidip bakabilirsiniz. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Elfaddat. Bir kere bir dertti. Cihat, hmm. tanrı ve kimli imanatı ve tarihler için bir... Kital kelimesi Kur'an içerimde geldiği zaman sadece onunla cihat şey yapılır. Onunla cihat kastedir dedik. Bir. <gülüyor> Fî sebilillah dediği zaman genelde genelde cihat kastedir onlara dedik. Bunu söyledik. Yani menzahim kital geldiği zaman <gülüyor> Onlar ki Allah yolunda savaşırlar. Zındığın biri çıktı dedik. Yok buradaki savaşma kalemle de olur. Ağızla da olur. Bu, bu nedir? Bu yani şeydir, hem lugata muhaliftir, lugata muhaliftir. Hem de ammetü selefe nedir? Hem de tefsicilere ve selefe muhalefet etmektir. Neden muhalefet etmektedir? Çünkü kıtal kelimeti kital kelimeti Arap lügatında neye kullanılır? Kital kelimesi Arap lügatında kılıçla savaşmaya kullanılır veya silahla savaşmaya kullanılır. Ama bizim burada bahsettiğimiz şey çok farklı. Yani ilmin cihad olmasından bahsediyoruz biz. Yoksa biz demiyoruz yani ilim kital etmekte şeyle, kılıçla savaşmak gibi de biz demiyoruz ve dikkat edersen bir İbn Kayyım'ın sözünü aktardık bu bu mahiyette o da ben aktarmadım yanlış anlaşıldığından dolayı aktarmay- aktarmazdım da zaten yazar aktardığından dolayı ve bir de yazarın kitabını açıklıyor oluşumuzdan dolayı ne yaptık mecbur olarak bunu da ne yapmış olduk aktarmış olduk ve sonlarına da koydum yani yanlış anlamayın diye. İbn Kayyım'ın sözünü yanlış anlamayın diye. Başka Başka yok. Rabbil <gülüyor> alamin.